Allah'u ala kavvif kulubina Muhammed Sallu ala elac cenobina Muhammed Çoktan böyle şeyler düşünürüm. Erkek ihvanlarımıza huzurumuz alarak senelerden beri saatler geçer. Sohbet ederiz. Lakin hanım hemşirelere bu nasip olmuyor. Yanıma oturduğum. Bütün ruhum sıkılır. Der içinde kalırım. Rabbimizin ne ettiğine irtikap etmek tabi bütün Müslümanlara zor gelir. Yalnız düşündüm. Teyip'e Allah rızası için konuşayım. Kız kardeşlerim de bize kardeş olan kardeşlerimizin aileleri de Mevla Rıza sözlerimizi duysun liderlerse <Gülüyor> biz de faydalanırız ve bize de dua ederler Ya Rabbi iki cihanda aziz olsun imanla olsun rızayı bulsun diye bir dua ederler mi? diye bu niyetler size hemşireler bir teyf doldurmayı niyet ettim bize dua edin Allah sizden de bizden de razı olsun sözüm Mevlamızın ayeti celilesiyle başlayacağız yaud e bilalim nas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim e bima fadzil Allahu ala bazı لِفِيمَا يَمْتَقُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ بِالصَّالِحَاتِ حافظات حَافِظَاتٍ لِلْغَيْبِ مَا حفظ الله، اللَّهُ ۚ وَلَاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِيبُهُنَّ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَمَا يَضْرِبْنَ بِأَيْدِيهِنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ fala tabgu alihin sebila. İnnallah kana aliye kabira. Salık Allah Azim ve bela Rasuluhun Nabiyl Kerim. Manasını şöyle açık açık söyleyeyim dinleyelim. Irkekler kadınların üzerine hakim. Vay vay ailesinin ceisi dirlar. biliyorsunuz. Nasıl o belirye ceisine ceisse? Ev sahibinin kocası var, o evin reisi. Allah'ımız kendi öyle buyuruyor. O sebeple ki allah Teala onlardan kimini, yani erkekleri kadınlardan üstün yaratmıştır. Bir vaziyet oldu, sebebimiz şu ile biiznillahü Teala. <gülüyor> Kadının birine iki tokat vurdu kocası, suçu var. Dört, dört, dört yerde, üç yerde dövebilir. Birisi gusül etmezse, birisi namaz kıla, kılmazsa, kılmam derse. Üçüncüsü, kocasından izinsiz yedi adım dışarıya ayrılırsa, bunlar için dövmesi caiz. İki topat Peygamberimizin huzuruna vardı. Kadın şikayet etti. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimiz Kadın da size iki tokat vuracak diye kısas ayeti Nazıl olmuştu, kim kime bir şey yaparsa karşısında da onu yapacaktı. Tokadı vuracağı zaman Allah Kur'an-ı Kerim'ini cibriyli eminle gönderdi. El-Ricalu qavvamuna ale-nisa Kocalar kadınların reisleridir, vurabilirler. Emri gelince dura kaldı iş. Bunun için ayeti celilenin sebebin üzülünde konuşayım da kapalı kalmasın. Bir de erkekler onları mallarından gitmekte gitmektedirler. Allah kendi haklarını Kur'an-ı Kerim'de nasıl koruduysa onlarda öylece göze görünmeyen Erkeklerin gıyabında, malını, onun ve kendisinin şeref ve namusunu, bir de ev sırlarını koruyanlardır. Yani namusunu korur, mallarını korur, korunun manası sahip olur. Irzına, namusuna sahip olur, mallarına sahip olur kocası yanında olmadığı halda bunları muhafız eder. Şerlerinden, serkeşliklerinden. Bazı kadınlar serkeş ve kazaplı olurlar. Yıldığınız kadınlara gelince onlar, Allah bunları buyuruyor. evle evit verin. Yapma hanım. Allah yarın huzur-i ilahiyede sana azab eder, ikab eder. Bu kadar ee, ''Karşımda çemkirme rica ederim.'' diyor. ''Kur'an-ı Kerimle böyle evit verin.'' diyor Allah. Vazgeçmezler Vazgeçmezlerse, kendilerini yatakta yalınız bırakın da, yine kar etmezse, o zaman değin. Yani yatağından dönün bir tarafa. Yahut ayrı bir yatakta yatın. ''Aman ne yapıyorsun sen, nereye kırılıyorsun?'' Sen kırılırsan yerler gökler yaşlar ağaçlar hep lanet eder bana. Allah'ın rızası için yapma barışalım dese kurtulur. Yoksa o zaman diversiniz. Size itaat ettikleri takdirde ise aleyhlerinde bir yol aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür. Allah çok yücedir, çok büyüktür. Nallaha kana adil yen kebira. Sana lazim. Bir de size kız kardeşlerim bir de hadis-i şerif okuyayım. Galibüssülellah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Bu da müjde hadisi olsun. İsa sallatil mer'et <gülüyor> hamseha ve samet şehreha ve habibat perjeha ve ta ve tağat zirjeha. Dahalet el cennet. Cami ussair hadis-i şeriflerinden. Kenzül İrfan'dan naklına alındı. Kadın beş vakit namazını kılarsa diyor Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kılmazsa kılmayanlar tabi çok fenhalar, çok kötüler. 18 bin alem hal 70 bin rahmet iner gökten ve namaz ile dost olan beni düşman bilsin demiş Allah. Onun için bir namazdan konuşamayacağız şimdi, namazını kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, Ramazan orucunu bir ay tutarsa, tabi haiz halinde, müfesha halinde yediği günü başka günlerde gaza eder. ve namusunu illerden muhafaza ederse, Kocasına itaat ederse, kocasına da itaat ederse muazzet maksızın cennete dahil olur buyuruyor peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz. Bu da size müjde. Beş vakit namazını kılacaksın. Bir ay orucunu tutacaksın. Efendim, namusunu ilden muhafaza edeceksin. O da itaat ettikten sonra Peygamberimiz Cennet-i Âlâ'nın sekiz kapısı açın, istediği yerden girsin buyuruyor. Kadınlar erkek gibi değil. Çarşıya gitmez, pazara gitmez, alışveriş etmez, haram sorulmaz, halal sorulmaz. Onlar gayet tez yetişirler. Yalnız iyi olurlarsa tabi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. An Ebi Hüreyre'de radıyallahu anh kâle Rasûlullah sallallahu ta lahu ta lahu aleyhi ve sellem ilâhül hadis. Şimdi onlarla meşgul olmayın, bantımız tez olmasın. Ebi Hüreyre'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Bir kimse karısını yatağına davet yedik de mazuratı olmadığı halde, bir özrü olmadığı halde, bir hastalığı olmadığı halde, Gelmez ve kocası da ona dargın olarak gizelerse sabah oluncaya kadar melekler o kadına lanet ederler. Lanet olsun kadın, lanet olsun kadın diye böyle sabahlara kadar melekler ona lanet ederler. Bir rivayette o kadın kocasını razı ve hoşnut edinceye kadar allah Teala o kadına dargın olur haliki zulcelan o kadına dargın olur. Ve yine bir hadis-i şeriften 75. Wanhu izan. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gale. hadis. Şerifte, <gülüyor> Ebi Hüreyre boyu radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kocasının izni olmadan zevci huzurunda bir kadının nafile oruç tutması, yani nafile oruç tutuyor, ben üç ayda tutacağım diyor. Efendim e, altı oruç tutacağım diyor, vesair oruç tutacağım diyor. Kocası izin verirse caiz, vermezse caiz değil, tuttuğu orucun sevabı kocasının olur. Çünkü o vücut zayıflarsa kocasının gözü başka hanıma düşmesi muhtemeldir. Onun için kocası için o vücudu beslemek, Oruç tutmaklığından daha hayırlıdır. Ama insafsız olmamalı koca kısmısı. Ben de tut. Ben de orucu tutayım. Bugün dünya yarın ahirettir, huzur-i nasıl varalım der. Demek ki kocasının izni olmadan zevci huzurunda, Bir kadının nafile oruç tutması ve yine müsaadesi olmadan, Evine herhangi bir kadın veya erkeğin girmesine izin vermesi caiz olmaz. Bir kadın bir erkek, koca kısmı biraz daha akıllı ve kurnaz olur. Filan kadın geliyor girdirme evime, filan erkeke girdirme evime. Ondan izin almadan eve erkek veya kadın girdirmemeli. Riyazu Salihin 256. sayfasına bakın orada hadis-i şerifi bulursunuz. An ümmü selamete radıyallâhu anhâ qâlet qâle Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, ey cümmem râetin vânted zevcuha anhe râzın dâhaletin cennet cevâh-ı tirmizi. Ümmü selam'a radıyallâhu anhâtan Peygamberimizin ailesi rivayet ediyor. Rivayete göre Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kadın Kocası kendinden razı olduğu halde ölürse cennete girer buyurmuştur Peygamberimiz. Yani herhangi bir kadın kocası kendinden razıyım hanım senden diyse razı olduğu halde ölürse cennete girer buyurmuştur. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Riyazu salihengine 258. sayılı belâ. Mu'az ibn Cebelin radıyallahu anh, an anin nebi sallallahu ta'ala sallam qala la tüezzil tüezhim imratun zewceha fit dünya illa qalet zewcetuhu minel huri'in la tüzihika qatelika allahu fe inneha hüve indeki dekhidun yushikku yushikku en yufariqaki ileyna Ravâhul tirmizi, hani siz zor okudun, gözlüğüm biraz, e, gözüme gelmedi. Onun için e, dinleyenler usura bakmazlar, şu Türkçesini iyi okuyayım, iyi dinleyin. ni <gülüyor> Cebel radıyallahu an rivayet olunduğuna göre, ni Cebel radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, Dünyada bir kadın ocasına eziyet verirse o erkeğin hurilerden olan zevcesi o kadına hitap ederek huriden zevcesi olan o kadına hitap ederek Allah canını alsın dünyadaki kadın. Bu Adem'e eziyet etme. O dünyada senin yanında bir müsafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır diyerek muahaza eder. Tirmizi rivayet etmiş ve hadisi hasendir demiştir. Riyaz-ı Salih'in 258. sahibede. Devam ediyoruz. Bir risaleden aldım kocanın ailedeki hakları Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men sabere ala sui hulqi zevcetihi Ertahullahu minel ejri ma'utiya Eyyub aleyhisselam Her kim, her kim ailesinin kötü huylarına sabredip katlanırsa Eyyub Aleyhisselam'a verilen sevap gibi bir sevaba nail olur o koca. Her kim, ailesinin hanımının kötü huylarına, çemkirmelerine, misafir gelince kabları takır takır vurmaya başlamasına, çocuğu devmesine, kedinin belini kırmasına, hiç çeşidini bilirim kadınların yalnız böyle bizim kardeşlerimizin aileleri yapmazlar inşallah. Ey dinleyelim de yapmayalım. Her kim ailesinin kötü huylarına sabredip katlanırsa Eyüp Aleyhisselam'a verilen sevap gibi bir sevaba nail olur. Hakları kocasına kıyamla evden ayıracak bir kadın kocası dışarıya çıkacak, tükene gidecek, dizgaha gidecek, katipliye gidecek, işine gidecek, gücüne gidecek, bağına gidecek, bahçesine gidecek, kadın oturup kalmayacak, kalkacak, ayakkabısını çevirecek, Allah işini rast gelirsin diyecek, ayakta onu gönderecek, kocasına kıyam ile evden ayırmak. İki, hürmetle karşılamak. Eve gelirkene Baktı ki cümle kapısından giriyor, ayağa kalkacak, buyurun diyecek, buyurun. 3- Kocasının elbisesini eliyle çıkaracak, palkı paltosunu çıkarıyor, tüketini çıkarıyor, hemen elleriyle çekip çıkaracak. Onun kalbi hoşnut olmadıktan sonra cennete giremez ki, baştan halik Zülcelal razı olmayınca, iman etmeyince cennete girmez. Muhammed Mustafa'ya itaat etmeyince sallallahu aleyhi ve sellem cennete giremez. Annesi, babası razı olmayınca cennete giremez. Ocası razı olmayınca cennete giremez. Hocasının ayağının altında onun cenneti. Onun için mutlaka razı etmeye çalışacak. Bunu kendi menfaatimiz için söylemiyoruz. Bak elimde kağıt var. İstersen çatırtısını duyun. Onlarla size birer birer haber veriyorum. Dört, evet. Ocasından izinsiz bir yere gitmemek. hocası izin vermeyince bir yere gitmemek. Gelecek olursa indi Allah mesuldür. Hapis mi olayım hocam? evvelden eldendin filan kardeşimize, filan kardeşimizin ailesine, Aysa Hanım hemşireye, Hatice Hanım hemşireye, Fatma hanım hemşireye, benim hanım öz kardeşim, onlara gitmeme müsaade buyurur musun? Ey onlara git, evde hapis gibi durma. Oraya da vardın mı, kav kıybetle meşgul olmayın. El gıybetü eşedtüm münez zina. Gıybet zinadan eşet üstazımızın kıymetli kitaplarından, Fatıma Taz Zühra'ya yazılmış kitaptan, Hatice Tel Kübra'ya yazılmış kitaptan Edeb Risalesi var. Ee, kadınlardan çoğu okuyor. Böyle birikin, okuyun, bir de Kur'an okuyun, Fatiha deyin, gönderin, müsaade var bunlara. Onun için kocandan izin al. Öyle kovlu, kıybetli, sokak başlarında oturmak ne? Hiç yakışmaz, yarın huzur ilahiyede mesul oluruz. 5- Kocası her ne vakit emrederse nefsini mazuratı yoksa, hastalığı yoğunsa, sıkıntısı olsa teslim olmak. Altı, hocanın, kocanın kocanın döşeğinden kaçmamak. Müsaade ederse yatağı ayırabilin, müsaade etmezse ayıramazsın. Onun için bunu da altıncıda onu yazıyor. Yedi, kocaya her emirde mutlu olup karşılık vermemek. Her emirde Allah ve Peygamber'e ası olmayacak şekilde bir emri derse ona karşılık vermemek, ''Gel senim öyle değil'' dememek lazım. ''Yok eğerliğime gel namazı kılmayacaksın, yatalım'' derse gel şuradan. Allah'a, da mahluka itaat caiz değil. Ben de hocaları dinliyorum, kitapları okuyorum, böyle şey olmaz diyebilirsin. Lakin emrettiği şeyi Allah'a ve peygambere ısm devrilse karşılık vermemek peki demek karşılık verirsen çok kötü 8 kocasının paamını suyunu kandilini düşeğini hazırlamak bu kadında hakkı kocasının ekmeğini yemeğini hazırlayacak suyunu, şerbetini, kahvesini, çayını hazırlayacak, düşeyini yapacak, hazırlayacak, kandilini yani kandil devi, lambası yanıyorsa lambasını vesaireni hazırlayacak. Bu da kocasının hakkında. 9. abdest veya kusulde su ve peşkir tutmak. Hemen ırgı alıp eğer musluğu yok, içeride bir şey yoksa abdest suyunu dökmek. Kusül suyunu dökmek. Dökmek. Bu da emirden. Abdest veya usulde su ve peşkir peşten tutmak. İyi dinleyelim de yarın huzur-u ilahiyede beni mesul tutmayın. Bizim Efendimiz'in de neden batlara doldurup da bize duyurmadın, demeyin diye İnan üç bin seneden beri hatırımda böyle, Kadın kardeşlerime bir vaazım olsun, nasihatım olsun, evitlerim olsun da, Allah huzuruna varınca yaka cihacısı olmasınlar diye düşünür dururdum. Şimdi dinleyip de amel etmezseniz, Allah siz mesulsunuz, ben yakayı kurtarmış, kurtarmış oluyorum.'' Onuncusu, kocasından izinsiz nafile oruç tutmamak. O yüzden okumuştuk hadisi şerif ile, zaten bunlar hep hadisi şerifin karşılığı. Ondan izin almayınca nafile oruç tutulmaz. Daha uzatmayın, o, o tarafta söylemiştim. 11 bir, kocasına maliyle, cemaliyle, kocasına maliyle, cemaliyle ben güzelim, ''Benim malım çok'' diyerek tefahür edip evinmemektir. Evet, benim kocasına maliyle, cemaliyle tefahür edip evinmemektir. Kocasına kadının bilir ki, ikimiz de ehli cennetiktir. der. Mecmu'l-hedeb de yazdıydı. ''Neden bildin hanım?'' der. ''Ben gayetle güzelim.'' Sen de gayet de çirkinsin. Ben senin çirkinliğine sabrettim. Bir gün demedim ki, Kocam sen çopur yüzlerin simsiyah, bir hoş vaziyetin bozuk demedim. Ben sana nasip olduğumdan, Allah beni sana takdir ettiğinden ona sabredeyim de ee, sonuna bu işi ulaştırayım dedim. Sen de benim güzelliğime şükrettin. Yani her zaman hürmetini gördüm. Sabreden nerede cennetlik, şükreden nerede cennetlik? İkimiz de cennetliyiz inşallah." dedi. Hocaya danışlar. Evet." dedi kadın doğru söylemiş. 12. Kocasına kisve, nefaqa hususunda zarurata sevk gitmemettir. Kocasını kocasına kisve elbise, kesmediği elbise diller. Yani dış fanneleri, mantıları, antarları vesair giyecekleri hususunda nefaka hususunda, yiyecek hususunda zarurata sevk etmemelidir. Yani birisi solunca olmaz. Bir daha almazsan olmaz. Ben bayrama nasıl çıkayım insanların içine diye böyle benlikle tekrar tekrar aldırmayın. Rica ederim. Bunlar olmaz. Allah rızası için yapmayın. Nefaka hususunda da zarurata sevk etmeyin. Bak Rabiatil adeviye hatun annemiz. Allah şefaatine nail etsin. Hacı Hüseyin Efendi hocam konuşmuştu dinledim ondan. Bizim kitaplarda çok onun hali var. Rabia annemiz kadınların velilerinden 60 tane kadınlardan Evliya nefekatil üs kitabında yazlı birer birer. O Rabiatil Adeviye başta gelen veliler kadın donunda irkenydi o, veliydi. Allah şefaatine nail etsin. Onun giydiği kendi eliyle ördüğü kıldan bir kürdü, ayağındaki giydiği şalvarı geçi kılından ördüğü kıldan bir şalvar idi. Hasan'ı bastı Kuddise Rahul Aziz Hazretlerini ölürsem beni bu elbiselerimle göm. Sana böyle vasiyet ediyorum. Yapmazsan indallah Allah indinde davacı mesul olursun dedi. O kıldan olan elbiseyle ahirete irtihal etti. Kefinini ondan yaptılar. O kıl şeylerle bir gün rüyasında. Rabiat-el-Adeviyyeyi Hasan-ı Basra rüyada gördü. Dedi ki, yahu bu giydiğin elbise neydi? dedi, bu cennetteki cennetteki elbiseler, elbiseler. Rabbim bunu göndermiş bana, bunu giydirdi. E o kıldan giydiğin ne ettin? Bilmem ki meleklere soydurdu, onu Rabbimiz aldı. E, Meleklere sor bu halim, hey melekler ne benim o kıldan elbisemi? Melekler dediler ki, Halik-i Zülcelal cennetten hülle getirin, yetmiş kat rabia'ya ye giydirin. Harir, yumuşak, şöyle eliğin içinde yetmiş katını sıksan burnunun deliğine olacak kadar zani o elbiseyi düşün de burada şu yakışıyor, bu yakışıyor. Bırak Allah'ın ödününü ya yahu. Ondan sonra gittiniz ya melekler o kıldan yapılan elbiseyi diye sordu. Melekler dedi ki, Halik'i Zülcelal onu soydurdu. E'lâ-i <gülüyor> illiyyine, bir makama, arş-ı azamıma kadar gitti o elbise, yarın mahşer yerinde Çıkacak Rabia'nın, Allah'ın rızasını kazandığı elbise buyudu diye O dünyada elbiseye, mantıya, iyi giyeceklere, havas eden kadınlara gösterilecek Bak bunu ola rızayı, nevlayı kazandı diye Ben siz kardeşlerime, hanım kardeşlerime rica ediyorum, ediyorum Kocasına kisve elbise hususunda, nefaka hususunda yiyecek hususunda zarurata sevk etmemelidir. Nefakadan Muhammed Ali Aleyhi ve Sellem'in zamanında bir adam duvardan duta duta geliyor. Vardı sordu gözümü görmüyor da duvardan duta duta gidiyorum. Ya peşim görüyor ya başım dönüyor biraz dedi. <gülüyor> Allah'ın seversen söyle başın neden dönüyor? Üç gündür ekmek yemek nasip olmadı dedi, üç gündür ekmek yemiyorum dedi, yok evde dedi. Öyleyse akşama bizim evimize buyur inşallah namazdan çıkınca seni götürürüm, var ben bir eve gideyim dedi, vardı eve. Hanımına dedi ki evde yiyecek var mı? Evde yiyecek var mı dedi, bir kişi yerse doyacak kadar bir şey var Allah razı olsun kadın, sen de oruçsun, ben de orucum ye ve onu su ile iftar edelim. Bir misafir getireceğim, ona yedirttirelim, çocuğumuzu da uyut dedi, o da ekmek istemesin. Kandilimizi de, yani çıramızın da fitilini iyi onar diyeyim ben, sen içine düşür, karanlıkta yiyelim de beni yiyir zannetsin, gizli olarak bir sadaka verelim şu adama dedi getirdi, camiden oturdular ve çırakın sönük yanıyor dedi. Umarıyım derken fitilini içine düşürdü. Evkelendi, o dedi ki misafir evkelenme dedi. Yalan, evkelenme değil ya, o adam bilmesin diye diyor. Öyle karanlıkta yiyelim dedi. Bu adam elini ev sahibi uzadır, onun elini değer tabağın içine. Boş eli, Nokma da yapmaz, yemekten de almaz. Ağzına getirir gibiler, yiyor gibi yiyor. Ha nasıl afiyetle doydu o muhacirinden olan sahabe. Sabahlayın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namaza düzüldüler. Namazı kıldırdı peygamberimiz, sahabesine döndü. Şöyle bir sükut etti. Bildiler, şükürt edince Cebrail gelirdi. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi, filan adamla ailesinden Allah razı oldu dedi. Allah'ımızın selam var, razı oldum diyor. Dedi ki bütün sahabeler, ya Resulallah neden razı olmuş? Onu demiyor neden razı olduğunu. Kendinden soracağız. Yahu sen Allah'ın rızasını kazanacak ne yaptın Allah aşkına dedi. Ben bilemiyorum. Bilmiyorum Allah'a layık, hiçbir amelim yok, Allah'ın seversen söyle. Akşamki yaptığı amelden diyor, amel yapmadın da muhacir Gizli sadaka verdiği için, anlıyormuz mu? Gizli sadaka verdiği için, Halik-i Zülcelal kocasından da, kendinden de razı olduğunu Cebrail aleyhisselam geldi, haber verdi. Sahabeler gizli sadaka vermeye başladılar. Onlar aç yatıyordu. Peygamberimizin kızı üç gün taam yemediler. Dün uykusunu görmediler. Hiç yemedik demediler. Böyle sabırlı Fatıma. Yavrularına diyor ki var daşradan bir daş getir. sarayım mi'den üstüne. Hiç kimse halim bilmesin. Sallanmasın bel Fatıma. Peygamberimizin karından yeni tane taş.